Allah'ın yönettiği bir dünyada Allah'ın yönettiği bir alemde siz Allah'ın elinden Allah'ın yönetme yetkisini alıyorsunuz yani gasp ediyorsunuz yani Allah'ın hakimiyetine Allah'ın otoritesine darbe yapıyorsunuz ve bunu da hoş karşılıyorsunuz Allah subhane ve teala'nın katında bunun bir cezası yoktur diyorsunuz bu meşrudur diyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Eftalussalati ve etemutteslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecma'in ema Arkadaşlar itikat derslerimize devam ediyoruz. Altıncı dersimizdeyiz şimdi inşallah. Şüphelerin giderilmesi diyeceğiz. Başta biz ispatı yaparken yani şimdi bu zamana kadar biz ispat ettik. Yani hakimiyet mefhumu, güncel itikadî meseleler dedik. Güncel itikadî meseleler içerisinden şu an için... Konumuz hakimiyet mefhumu dedik. Hakimiyet mefhumu e, teşrih, tahkim ve muhakime olmak üzere üçe ayırdık. Ve biz bunları ispat ettik. Ve ispat ederken esas olarak değil esastan incelemedik meseleleri usulden inceledik. Şimdi şüphelerin giderilmesi diyeceğiz. Aynı şekilde şüphelerin giderilmesini de usul açısından inceleyeceğiz. Esas açısından incelemeyeceğiz. Bu mesele çok iyi anlaşılmamış. Ben burayı bir daha izah edeyim inşallah arkadaşlar. Usul açısından inceleme nedir? Esas açısından inceleme nedir? Bu bir. Niye usul açısından inceliyoruz? Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. O halde şimdi öncelikle iki konuyu ben size izah edeceğim. Birincisi usul açısından inceleme nedir? Esas açısından inceleme nedir? Bir. İkinci konu ise ee, bizim buna neye ihtiyacımız var? Bizim usul açısından değil, e, usul açısından incelemeye esas açısından değil de usul açısından incelemeye neden ihtiyacımız var? Ben bu, bu mesele üzerinde duracağım inşallah. Arkadaşlar bir sonuca gideceğiz. Bir şeye iyi veya kötü diyeceğiz. Güzel veya çirkin diyeceğiz. Haram ya da helal diyeceğiz. Küfür veya küfür değil diyeceğiz. Ee, olumlu ya da olumsuz bir görüş Belirteceğiz hüküm vereceğiz yani Olumlu ya da olumsuz bir görüş Belirteceğiz elimizdeki verilere Bakarak elimizdeki verilere bakarak Bu doğrudur veya yanlıştır Demek sadece veriler ışığında Eldeki deliller veriler ışığında O mesele hakkında bir hüküm beyan Etmek meseleyi esastan incelemek Demektir meseleyi esastan incelemek Demektir mesela deniz Suyuyla abdest alınır mı alınmaz mı siz bu konuda bir hüküm beyan edeceksiniz. Olumlu veya olumsuz bir hüküm beyan edeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme su ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, fima ilbâh minel mâ ilbâhri. İşte denizin suyundan soruldu. E, böyle bir şey diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüvet tahûr mâ Onun denizin suyu temizdir dedi. Denizin suyu temizdir. Siz bu delil, bu veriyi aldınız. Deniz suyu temizdir, abdest alınabilir dediniz. Bakınız siz bu meseleye usul açısından değil esas açısından yaklaştınız. Yani esastan sonuca ulaştınız. Veya mesela e, el meshu alil huffeteyn e, Mesler üzerine mes yapmak. Caiz midir değil midir? Ayak yıkayacağız. Ayet bunu emrediyor ama mesler üzerinde mes yapabilir miyiz? Değil mi, yapamaz mıyız? Baktınız kitaba. Dediler ki kitapta bu konuda icma vardır. Ümmet icma etmiştir ki mesler üzerine mes yapılabilir. Caizdir demiş. Siz de bu delil yani icma delilini aldınız mesler üzerine mes yapılabilir dediniz. Bu meselelerde her iki örnekte de ne yaptınız? Meseleye esas açısından incelediniz. Meseleye esas açısından yaklaştınız. Meseleyi esas yani eldeki verilerle sonuca ulaştınız, hüküm verdiniz. İşte bu esas açısından incelemektir. Usul açısından incelemeye gelince arkadaşlar usul açısından incelemeye gelince Eldeki verilerin çok önemi yoktur usul açısından incelemek demek o verileri toplarken o delilleri toplarken neye dayandın sen mesela senin nazarında delil nedir? Kur'an sünnet icma icma bir delil midir değil midir sünnet hangi durumlarda delildir haberi vahit senin nazarında delil midir değil midir ee, sünnetin delil olabilmesi için tevatür veya meşhur şartı arıyor musun aramıyor musun icma ile delil getirirken sahabenin icması mı senin katında delildir selefin icması mı senin katında delildir yoksa belli bir dönem alimlerin icması mı senin katında delildir yoksa belli bir mezhebin alimlerinin görüşleri mi senin katında delildir. Usul açısından incelemek demek meseleyi arkadaşlar işte bu açıdan incelemek demektir. Yani bir usul ortaya koymak gerekir. Ee, usul açısından incelemenin sonuca direkt etkisi yoktur. Yani mesela şimdi biz biraz önceki örnekte deniz suyu temiz midir değil midir? Bu meseleye usul açısından yaklaşacağımızda biz deriz ki bizim katımızda sünnet delildir. Bizim katımızda haberi vahit delildir. Bizim katımızda umum ifade kesin if kat'i bir delaleti kat'idir. Umumi ifadenin delaleti kat'idir. Bakın bu usul açısından inceleme. Bu usul bu usul ile hadisi aldık. Hadisten sonuca ulaştık. Bu da esas açısından incelemektir. Mesela biz dedik ki haberi vahidler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bizim için delildir. Bak bu usul açısından bir incelemedir. Hadisi aldık dedik ki deniz suyu temizdir, ölüsü helaldir. Ee, bu hadisten yola çıkarak Deniz suyu temizdir onunla abdest alınabilir dedik bu da esas açısından inceleme. Dikkat edin usulün sonuçla pek bir ilgisi yoktur. Yani usul seni sonuca götürmez. Usul seni delilleri elde tutarken delilleri biriktirirken verileri biriktirirken o verileri anlamak o verileri doğru değerlendirmeye o verilerden Doğru sonuç çıkarmaya yönlendirir. Usul, aç, usul açısından incelemek. Esas ise sadece meseleye bakarsın ve sonuca gidersin. Allah değil mi? Bir meseleyi usul açısından incelemek nedir? Esas açısından incelemek nedir? Arkadaşlar unutmayın kaide şudur. Usul esastan her zaman önce gelir. Tekrar ediyoruz bunu yazın. Usul esastan her zaman önce gelir. Ne demek bu arkadaşlar? Eğer sabit bir usulünüz yoksa Doğru bir usulünüz yoksa, usulünüz batılsa esasların, esas, sizin elinizdeki esasın ne olduğu doğru olup olmadığı çok da önemli değildir. Çünkü gidilen sonuç, gidilen sonuçta varılan hüküm doğru bile olsa bu tevafuktur. Bu tevafuktur. Örneğin sizin hadislerle amel noktasında e, bir usulünüz yok. Önünüze gelen hadiste istediğiniz gibi amel ediyorsunuz, istediğiniz gibi amel etmiyorsunuz. Zayıf bir hadise aldınız. Zayıf bir hadise aldınız, bir sonuca ulaştınız. Sonucunuzun doğru olsa bile, usulünüz bozuk olduğu için bu sonuç sizi evet bu meselede doğru yola getirmiştir. Ama başka bir meselede sizi doğru yoldan alakoyacaktır. Çünkü sizin usulünüz yok yani, sizin neyiniz yok? Usulünüz yok. Bundan dolayı usul her zaman esasdan önemlidir. İslam hukukunda da bu böyledir. Beşeri hukukta da bu böyledir. Mesela mahkemeye çıkarsınız veya mahkemeye çıkıyoruz. Mahkeme karar verir. Mahkeme meseleyi incelerken hem usulden hem de esasını incelemek zorundadır. Ancak mahkeme bir karar verdi. İstiknaf, yarıkta veya anayasa mahkemesine gittiği zaman, üst mahkemelere gittiği zaman dikkat edin. Üst mahkemeler... Umumiyetle meseleyi usul açısından inceler. Mahkemesinin hakkınıza bir karar verdi. İşte bir konuşmanız var. O konuşmanızdan bir sonuç çıkardı. Bir eyleminiz var. O eyleminizden bir sonuç çıkardı. Dedi ki sizin hakkınıza kararım budur. Yargıtay mahkemesi meseleyi önce usul açısından inceler. Yani sen bu delilleri toplarken mahkeme kararıyla mı topladın? E, i̇fade alırken avukat huzurunda mı aldın? İşkence veya e, işkenceye tabi tutuldu mu tutulmadı mı? Doktor raporu var mı? E, hakkında hüküm verilen kişinin sanın veya şüphelinin beyanları ciddiye alındı mı alınmadı mı? Bak yani mahkeme önce usul açısından meseleye bakar. Usul bozuksa usul bozuksa direkt dosyayı bozuldu. Direkt dosyayı ne yapar? İptal eder gider. Geçenlerde mesela bir e, karar bununla ilgili bir karar benim elime ulaştı. Bir mesele var. Mahkeme eldeki delilleri verilere bakmış. Veriler dört dörtlük bir boşanma davası. Veriler dört dörtlük e, direkt hükmü vermiş. Ama hükmü verirken taraflardan birini hiç dinlememiş. Hiç dinlememiş. Yargıtay'a gitmiş. Yargıtay'ı direkt bozmuş. Demiş ki sen karşıdaki tarafı dinlemedin. Taraflardan birini hiç dinlemedin. Yani buna davetiye ulaştırdın ama o daveti ona ulaştı mı ulaşmadı mı? ulaştıysa niçin geldi gelmedi gelme ihtimali var mı ölümü diri mi sen bunlara hiç bakmadan direkt karar vermişin olmaz demiş direkt bozmuş yani usul esastan önce geldiği için eldeki verilerin seni getirdiği sonuca hiç itibar etmemiş arkadaşlar İslam hukukunda da bu böyledir yani sizin bir usulünüz yoksa usulünüz yanlışsa Esasın yani eldeki verilerin doğru olmasının çoğu zaman pek bir önemi yoktur. Şimdi biz birinci maddede dedik ki usul nedir esas nedir bunu izah edeceğiz. İki bizim buna niye ihtiyacımız var ben onu da izah edeyim. Benim iddiam şudur ya da benim gördüğüm vaka elimizde bir vaka var. Bizim kardeşler güncel itikadi meselelerde doğruya isabet etmişler. Nasıl isabet etmişler ellerinde esas deliller var. Delillerle isabet etmişler. Ama sabit bir usulleri yok. Sabit bir usulleri yok. Mesela Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler nedir? Kafirdir. Delil maide 44. Bakın bu arkadaş maide 44'ü veri olarak kullanmış. O لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir. Tamam. Eldeki veri bu. Sonuç kim Allah'ın indiyle hükmetmetse kafirdir. Tamam buraya kadar her şey doğru. Arkadaşımız meseleyi esasdan inceledi. Usulü yok. Bizim iddiamız bu. Biz vakada bunu görüyoruz. Ee, meseleyi esasdan inceledi. Tuttu. Allah'ın indiyle hükmetmeyenler kafirdir dedi. Mesela Birisi çıkıp da karşısına bakın bu ayette ulema şöyle şöyle söylüyor. Sahabeden gelen kaviller var. Selef alimlerinin kavilleri var. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek küfür değildir. Dinden çıkarmaz şeklinde. Nas e, kavilleri getirdiği zaman Bizim arkadaşlarımız ne yapıyor? Zihin bulanmaya başlıyor hemen. Ya bak bir sürü kitapta böyle geçiyor, şöyle geçiyor. Ya da insanların zihni bulanıyor. Bunun sebebi nedir? Usul, meseleyi usul açısından incelememektir. Ve bu ciddi anlamda savrulmalara sebep oluyor. Mesela... Yani 2009'da beraber cezaevinde yattım bir arkadaşla. Geçenlerde bir telefon görüşmesi yaptım. Mesele tekfir-i meselesi. 2009'da cezaevinde yattığıma göre demek ki 2008-2007'den beri tanıyorum. Nereden baksanız 15 yıldır tanıyorum. Benimle konuşuyor kafası karışmış belli. Bana bazı deliller getiriyor kendisine şunu sordum. Sen bu delil getiriyorsun ya bu söylemler ağzından çıkıyor ya. Ne zamandan beri dedim durdu şimdi. Sen yani ben seni 15 yıldır tanıyorum. 10 yıl önce böyle bir şey söylemedin. 13 yıl önce böyle bir şey duymadım ben senden. 15 yıl önce böyle bir şey duymadım. 5 yıl önce böyle bir şey duymadım. Sen bunları ne zamandan beri söylüyorsun? 7-8 aydır söylüyor. Bakın arkadaşın kafası karışmış. Niçin? O tekfir ahkamına bir usul üzere yanaşmadı. Yani tekfir ahkamını ele alırken belirli bir usul kaidelerle yanaşmadı. Birisi çıktı konuşma yaptı. Onu çok sevdi. Onun sözlerini dinledi. Kendi esasları onun esasları kendi esaslarından daha güzel görününce hemen söylem değiştirmeye başladı. İşte arkadaşlar meselelerin usul açısından incelenmemesi, daha doğrusu güncel itikadi meselelerde sabit bir usulümüzün olmaması, sabit bir usulümüzün olmaması, meseleyi sabit, güçlü, kuvvetli, e, mukarrer usuller, ufaka usulünden bahsetmiyorum yanlış anlamayın, itikat usulünden bahsediyorum. Bu min, me, minvalde değerlendirmemek, Mutlaka ama mutlaka biz bunu hocalarda da gördük. Yani geçtiğimiz zamanda öyle ki en ufak bir meseleden dolayı e, tekfir, Müslümanları tekfir eden hoca efendinin e, artık günümüzün tagutların dahi tekfir etmediğini, tekfir etmeye yanaşmadığını, tekfirin dinden olmadığını söyler noktaya geldiğini gördük. Bu arkadaşımız, bu hoca efendi bu taraftan bu tarafa sarulmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi bu meselelerde sabit bir usulü yoktu. Elindeki veriler yani esas elindeki veriler buna böyle bir şey göster gösteriyordu. Zamanla yine usulsüz olduğu için elindeki veriler başka bir şey gösterdi ona. Başka bir usule gittiği kaymaların, savrulmaların ve sebatsızlığın en büyük sebebi Meselelerde sabit bir usulün olmayışıdır. Bundan dolayı biz güncel itikadi meseleleri mesela şunu yapmadık. Allah Teala Nisa 65'te böyle diyor. Bu ayet bu demektir. Alimler böyle demiştir. Nisa 59'da böyle diyor. Bu ayet bu demektir. Alimler böyle demiştir. Bakınız bu konuda İmam Ebu Hanife, İmam Şafi işte İbni Temi'ye böyle, böyle incelemedik biz meseleyi. Peki bugüne kadar biz meseleyi nasıl inceledik? ...en temelden aldık. Dedik ki... ...güncel itikat. Güncel itikat olur mu... ...olmaz mı? Önce bunu ispat ettik birinci derste. Arkasından güncel itikadi meseleler... ...tasnif ettik. Dedik ki... Ee, risalet hüccetiyle bilinen Risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen kevni veya fıtri olarak bilinen esaslar dedik. Bizim güncel itikadi meselelerimiz fıtri ve kevni olarak bilinen meselelerdir dedik. Arkasından bunun rububiyetle ilişkisini koyduk. Yaratmayla ilişkisini koyduk. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla hakimiyetin ilişkisini koyduk. Ee, Allah'ın rezak sıfatıyla e, hakimiyetin ilişkisini koyduk. Buraları daha da artırabiliriz. Allah'ın işte el-kiyum ismiyle eddiyen el ismiyle ne bileyim hakimiyetin ilişkisini kurabilirsiniz. Yani işin kevni boyutu. Ee, ...görünen ayetlerle ilişkisi işte dedi ki gökyüzünü yaratan kimse, yeryüzünün sahibi kimse hakim olan odur, o olmalıdır. Yani belli bir usul üzere arkasından da şunu söylemiştik. Eğer bir mesele fıtri veya kevni ise ve bir rasul gelmişse kitabın tamamında o mesele izah ediliyordur. Kitabın tamamına bakıp onunla ilgili bir ayet, iki ayet değil... Onlarca yüzlerce delil getirmeniz gerekir dedik İşte bundan önceki dersimizde de biz bunu yaptık arka arkaya ayetleri okuduk ayetleri okurken de başlık koyduk bak şununla ilgili işte rububiyet hakimiyet ilişkisi biz bir tane ayet okuduk siz Kur'an-ı Kerim'e bakıp rububiyet hakimiyet ilişkisiyle ilgili onlarca ayet bulabilirsiniz. İsim ve sıfat tevhidiyle hakimiyetin ilişkisini, malik, melik ismiyle hakimiyetin ilişkisini kurabilirsiniz. Yani biz orada da bir usul getirdik. Şimdi bu dersimizde ise şüphelerin giderilmesi diyeceğiz arkadaşlar. Biz hakimiyet mefhumunu 3'e ayırmıştık değil mi? Teşri, yani hükmü vaz etme, hükmü çıkarma. Tahkim, onunla hükmetme ve muhakeme. Biz bu üç meseleden bu dersimizde şu iki meseleyi arkadaşlar. Usul açısından yine inceleyeceğiz. Yine usul açısından inceleyeceğiz. Muhakeme meselesini ise hem usul açısından hem de esas açısından yani delillere gireceğiz. Birebir spesifik itirazlara cevap vereceğiz. Niçin buna tek tek önümüzdeki derste bunu yapacağız inşallah. Önümüzdeki hafta perşembe günü yayınlanacak o ders Allah'ın izniyle. Buna niye birebir değineceğiz? Çünkü bu konuda... Kafalar karışık. Son dönemde ciddi ciddi kafalar özellikle Ramazan'da kafalar karışmaya başladı. Birebir ya yaklaşık 7-8 ayrı iddiaya cevap vereceğiz. Bu meseleyi inşallah bir sonraki dersimizde izah edeceğiz. Şimdi şüphelerin giderilmesi diyoruz arkadaşlar. Adım adım adım adım bu şüphelere nasıl yaklaşacağız? Yani bizim sabit bir itikadımız var. Biz bunu usul açısından ispat ettik Usul açısından ispat ederken Bu mesele risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen bir meseledir Fıtri bir meseledir Dedik bunu ispat ettik Şimdi birileri bize şey getiriyor e, Delil getiriyor Biz bu durumda ne yapacağız Bir arkadaşlar siz Güncel itikadin meselede itikadınızı ortaya koydunuz Muhalifiniz size Karşı delil getiriyorsa Dur diyeceksiniz Dur. İlmin edebi bu değildir ...dinin edebi bu değildir. Önce benim getirdiğim delilleri bir iptal edeceksin... Evet. Diyeceksin ki sen bu delilleri yanlış getiriyorsun. Bu delilleri ortaya koyarken ya aldın ele aldın usul yanlıştır. Sen bu delilleri yanlış anlıyorsun. Bu ayet bu demek değildir. Bu hadiste anlatılan bu demek değildir. Önce beni iptal edeceksin. Sonra kendi görüşünü ispat edeceksin. İlim bunu gerektirir. Din bunu gerektirir. İlmin edebi ne yapmaması gerekir? İlmin edebi arkadaşlar bunu gerekli kılar. Niçin? Şimdi ben deliller getirdim. Sen delillere hiçbir cevap vermedin. Hiçbir cevap vermedin. Sen de kendi delillerini getirdin. E ne oldu? Yani ben delil getirmiştim. Yani benim ayetler boşa mı gitti şimdi? Çöp mü oldu affedersiniz yani? Ne oldu yani? Ee, bu şu demek yani senin getirdiğin deliller çöp hükmündedir. Ama sen yani bu Kur'an'a ve sünnet'e e, söylenecek bir laf mı? Elbette değil. Yani mesela e, ben bir delil getiriyorum. Diyorum ki işte fele ve la hatta Hayır onlar eee ettikleri hususlarda senin hükmüne gelecekler. Bu bir senin verdiğin hükümden tam bir teslimiyet gösterecekler ta ki o vakte kadar iman etmiş olmazlar. Ben de dedim ki bu ayete dayanarak, bu ayete dayanarak veya buna benzer ayetlere dayanarak ben dedim ki bugün yönetimimiz yani yönetimimiz dedikleri insanların günümüzdeki beşeri sistemler ihtilaf ettikleri hususlarda Allah'ın hükmüne gitmiyorlar, beşeri anayasalara gidiyorlar. O yüzden mümin değillerdir. Sen de dedin ki ama Yusuf Aleyhisselam böyle yaptı. E benim getirdiğim ayet ne oldu şimdi? Yani nesk mi oldu? Yusuf Aleyhisselam'ın getirdiğin delil benim ayeti nesk mi etti? Yani benim getirdiğim delilin hükmü yok mu? Laf olsun diye mi duruyor orada Kur'an'da? Ha, o halde muhaliflerinize, muhaliflerimize önce şunu söyleyeceksiniz. Önce şunu söyleyeceksiniz. Önce bizim delillerimizi bir iptal edin. Bizim delillerimizi bizim getirmiş olduğumuz delilleri bir iptal edin. Ee, mesela bu ayetin ne demek istediğini bir izah edin. Nisa 89'un ne demek istediğini bir izah edin. El hükmu illalillah. Hakimiyeti Allah Subhanahu taala kendi nefsine taksis etmiştir. Bu ne demek? Emlehum şuraa şerem emleh emlehum şura emlehum şuraa şara'u em lahum, şura lahum. Ee, şura şura min ed-dini billah. Ee, onların ...teşride bulunan ortakları mı var? Allah subhane ve teala... ...teşride bulunanları... Mekkel müşren ilahları olarak... ve ...onunla Allah'a ortak koştukları ilahları olarak isimlendiriyor. Bunu bir ortaya koyun. Ee, i̇htilaf ettiğiniz hususta... ...o hükmü Allah'a aittir. Allah hükmü kendi ismini... ...nefsine taksiye. Bunlara bir cevap verin. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam'ın delilini getirirsiniz. Daha sonra... ...necaşi e kıssası dersiniz. Daha sonra... ...hilfı fudul maslahat şuura ehveni şerrain dersiniz. Bunları daha sonra dersiniz ama muhaliflerinizden ilk önce usul olarak isteyeceğiniz usul olarak isteyeceğiniz bizim delillerimize önce bir cevap versinler birinci adım da bu yani güncel itikadi meselelerde size yönelik getirilen itirazlara önce bu şekilde cevap vereceksiniz önce bizim usul delillerimize bir cevap verin bakalım bu bir 2. arkadaşlar onlar ee, feri delil getir Fer'i getir getirir. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın kısası. Hatib bin Ebi Belta meselesi. Kâb bin Eşref'e suikast yapılması meselesi. Siz de fer'i delil getirebilirsiniz. Nisa 65, Nisa 59, Nisa 60, Yusuf Suresi 40. Hayır. Meseleyi burada, yani meseleye bu açıdan yaklaşmayın. Diyeceksiniz ki bakın hakimiyet mefhumunun Risalet hücceti ile direkt bir ilgisi yoktur. Hakimiyet mefhumu Risalet hüccetine ihtiyaç duymaya, ihtiyaç hissetmeyen meselelerdendir. Ve işi kevni hani dördüncü derste ispat ettik ya aynen onun onun yani işi birebir spesifik birebir tek tek ayetlerle ele almak yerine önce meselenin fıtri ve kevni boyutuyla ilgilenin. Mesela muhalifinize şunu sorun Allah el hakem midir? Eğer Allah el-Hakem ise onun dünyadaki tecellisi nedir bir anlat bakalım. Allah'ın isim ve sıfatlarının hakimiyetle bir ilişkisi var mıdır? Eddeyan ne demektir? Eddeyan isminin dünyadaki tecellisi nedir? Allah'ın Eddeyan ismi ve sıfatının bizdeki üzerimizdeki gereklilikle gereklilikleri nedir? Bunu bir anlatım bakalım. El-Melik, el-Malik Allah el-Melik midir? el-Malik midir? Anlatın bakalım bunun tecellisi nedir? Ve tüm bunlar etrafında el-hakim, el-melik, el-kayyum. Daha birçok Allah'ın isim ve sıfatlarından getirebiliriz. Allah'ın el-kayyum olması, el-melik olması. Olması, el olması, el-Hakim olmasının tecellisi nedir? Bir anlatın bakalım. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla hakimiyetin ilişkisi nedir? Meseleyi burada tutun. Yani işin kevni, fıtri boyutu üzerine durursanız onların diyeceği hiçbir şey ama hiçbir şey emin olun yoktur arkadaşlar. Mesela hakimiyetin rububiyette bir ilişkisi var mıdır yok mudur? Hakimiyetin rububiyetle bir ilişkisi yoksa, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Dikkat edin, yaratmak da onundur, emretmek, yönetmek de onundur. Bu ne demek? Bize bunu bir anlatın. Malik ee, elhamdülillahi, Rabbil رَبِّ Allah, alemlerin Rabbidir demek ne demek? Bize bir izah edin. Alemlerin içerisinde insanoğlu, yani kul, ben dahil miyim? Allah'ın benim Rabbim olması demek ne demek? Kur'an-ı Kerim'de Rab hangi anlama gelir? Firavun'un ene rabbukumul a'la ben sizin en büyük Rabbinizim demesi hangi anlama gelir? Firavun'un rububiyet iddiasının mahiyeti neydi? Aynı şekilde Allah'ın rububiyetinin benim üzerimdeki tecellisi, benim üzerimdeki etkisi nedir? Ben radıytu billahi rabben, Rab olarak Allah'tan razı oldum demek ne demek? rap olarak Allah'tan razı oldum demek ne demek? bir Bunu bir izah edin bize. Bakın bu meseleyi bu açıdan yaklaşırsanız ee, yani birebir Kur'an'da bu ayet var, sünnette bu hadis var, alim böyle demiş den ziyade hakimiyet meselesinin kevni boyutuyla fıtrî boyutuyla ilgilenirseniz muhaliflerinizin söyleyebileceği hiçbir sözü yoktur. Yani bugün muhaliflerimiz kendi yönettikleri ülkede kendi yönettikleri ülkede kendi yönetimlerine karşı çıkmayı kesinlikle ama kesinlikle kabul etmiyorlar. Peki Allah'ın yarattığı evrende Allah'ın hükümlerine boyun eğmemeyi nasıl kabul ediyorsunuz? Siz bunu Allah'a nasıl yakıştırıyorsunuz? Bugün bu ülke sınırları içerisinde hakim otortör bir sistem var. Bunlar hukuk sistemi belirlemiş ve bu sisteme boyun eğeceksiniz diyor. Bakınız diyor ki hiç kimsenin hiç kimsenin. Anayasanın dışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku dışında bir hukuk sistemi belirleyip onunla hükmetme hakkı yoktur diyor. Kim diyor bunu? Türkiye'nin sahibi olan yönetim sistem. Biz buranın sahibiyiz diyor. Biz buranın malikiyiz diyor. Biz buranın Rabbi'yiz diyor. Küçücük bir kara parçasında Türkiye ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın mülkünde küçücüktür. Küçücük bir kara parçasında insanların başka bir hükme gitmesini istemiyorlar. Başka bir hükme gitmesin. Yasaklıyorlar. Bizim hükmümüze geleceksiniz. Bizim hükmümüze boyun eğeceksiniz. Çünkü buranın yöneticisi biziz. Peki siz bunu onlara yakıştırırken alemlerin Rabbine insanı yönetmesini yakıştırmıyor musunuz? Bunu içiniz nasıl alıyor? Hem bir taraftan Müslümanım diyorsunuz, hem bir taraftan benim Rabbim Allah'tır diyorsunuz ama dünyada Allah yarattı ama bizi başıboş bıraktı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir şeyin Olmaz mümkün mü? Bütün alem ona boyun eğmişken insanoğlunun ona boyun eğmemesi rububiyete apaçık bir muhalefet değil midir? Bakın burayı genişletebilirsiniz. Ben şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Siz de düşünebilirsiniz. Mesela arkadaşlar ne diyorlar? Darbe diyorlar değil mi? Ne diyorlar? Darbe diyorlar. Ne demektir darbe? Bir e, ortam vardır. O ortamda meşru olan bir yönetim vardır. Meşru, meşruiyetini işte sistemine göre nedir işte hanedanlıkla yönetiyorsa babadan oğla geçmiştir. Babasının babasının e, ha e, parça olduğu için Oğlan da padişahtır. Meşru bir padişahtır. Birisi çıkıp da onun padişahlığına göz dikip onu tahttan indirmeye çalıştığı zaman, onun hakimiyetini elinden almaya çalıştığı zaman işte buna isyan denilir ve en ağır cezayı verirler. Bakınız Osmanlı'da mesela isyanlara en ağır cezalar verilmiştir. Kim olursa olsun yani hanedanlıkta yönetimde söz sahibi olmayı iddia edenin yapmış olduğu bu fiile amele isyan denmiştir. En ağır cezayı vermişlerdir. Mesela günümüzde e, demokrasilerde halkın iradesiyle, halkın seçimiyle bir yönetim başa gelir. Halkın bu yönetime meşru yönetim denir. Birileri halkın iradesini yok sayarak bu meşru yönetimi, bu meşru yönetimi indirmeye çalışırlarsa, buna darbe denir ve en ağır ceza uygulanır. Meşru yönetimi yerinden indirmeye, meşru yönetimin ee, idare etme, yönetme yetkisini elinden almaya yönelik her türlü fiil darbedir ve en ağır ceza verilir. Peki siz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 ne kadar sahih bir düşüncedir. Bakınız günümüz yöneticilerin insanlığa verdiği hiçbir şey yoktur. Olsa olsa işte iş aç verir, ev verir, sağlıklı bir yaşam verir. Allah'ın insanoğluna verdiği nimetler karşısında insanoğlunun Allah'ın yönetimine darbe yapması suçların en büyüğü olmalı değil midir? Benim bir dersim vardı. Yahudilere göre Yahudilere göre onların kitabıyla hükmetmemek, onların yönetimini tanımamak en büyük suçtur. Hristiyanlara göre Hristiyanların kitabıyla hükmetmemek, onların meşru yönetimini tanımamak en büyük suçtur. Demokratlara göre onların yönetimini tanımamak en büyük suçtur. İşte hanedanlığa göre, padişahlık sistemine göre, krallık sistemine göre bugün Suud'da olduğu gibi mesela Suudi Arabistan'da meşru hükümet kraldır, babadan oğla geçmiştir, meşrudur. Birileri çıkıp hayır hükümet bizim hakkımız dediği zaman ona en ağır ceza verilir. Ama maalesef ama maalesef insanlar Allah'ın hakimiyetine göz dikmek, Allah'ın otoritesine darbe yapmayı meşru görmeye başlamışlardır. İşte işin rububiyet ile ilişkisi budur. Meseleye buradan yaklaşın arkadaşlar. Tebliğ yaparken de yani insanlara insanlara Allah'ın hakimiyetine davet ederken de buradan yaklaşın. Şüpheleri giderken de ne yapın buradan yaklaşın. Başka mesela hakimiyetin uluhiyetle ilişkisi üzerinde Durun arkadaşlar. La ilahe illallah'ın içinde benim hayatımı yönlendiren, benim hayatıma hukuk sistemi koyan Allah'tır. Allah'tan gayri hukuk sistemi lan hiçbirini tanımıyorum. Bu mana la ilahe illallah'ın içinde var mı yok mu? Firavun benden başka bir ilah edinirsen seni zindana atarım demiştir. Firavun'un bu iddiası yani benden başka Musa aleyhisselam Firavun'un dışında nasıl ilah edinebilirdi? Bu ne demek? İlah unuhiyet ile hakimiyetin bir ilişkisi var mıdır? Allah sadece yaratan mıdır? Yoksa kendisine ibadet edilen midir? İbadet demek sadece fiili, namaz, oruç, had, zekat gibi eylemler midir? Yoksa kulun kendi hayatıyla ilgili Rabbin hükümlerine boyun eğmesi bir ibadet midir? Mesela kul Allah'tan gayrısına secde etti. Allah'tan karşısına ibadet etti. Bu kulu dinden çıkartır. Peki kul Allah'tan gayrısının otoritesine boyun eğdi, Allah'tan gayrısının hükmüne itaat etti, Allah'ın hükmünün dışında bir hükme muhakeme oldu. Yani Allah'a secde etmekle Allah'ın hükmüne boyun eğmek arasında uluhiyet açısından bir fark var mıdır? Sadece Allah için namaz kılmak, sadece Allah için kurban kesmekle hükmü sadece Allah'a tahsis etmek arasında bir fark var mıdır? Hükmü sadece Allah'a tahsis etmek Allah'a bir ibadet midir değil midir? Allah subhanehu ve teala inil hukmi illa lillah emra illa ta'budu illa iyya Hüküm ancak onundur o ancak kendisine ibadet etmenizi emrediyor diyor Hakimiyetle ibadetin ilişkisi nedir? Hakimiyetle ubudiyetin kulluğun bir ilişkisi var mıdır? Meseleye e, bu açıdan bakın Uluhiyet otoriteyi gerekli kılar mı kılmaz mı? Her otorite sahibi kendi otoritesine boyun eğilmesini isterken Otorite sahibi asıl otorite sahibi olan otoritenin gerçek sahibi olan Allah subhanahu wa acaba kendisine ee, itaati kendisine boyun eğmeyi kendi hukuk sistemine boyun eğmeyi istemiyor mu? Mesela yöneticilerin koyduğu kanunlara uymak gerekir. Peki Allah'ın koyduğu kanunlara uymak gerekmez mi? Mesela ne diyorlar bize harici niçin harici diyorlar? Meşru otoriteye karşı çıkıyorsunuz ama siz de Allah'ın otoritesine karşı çıkıyorsunuz. Gerçek hariciler kimdir? Gerçek hariciler insanların değil Allah'ın otoritesine karşı çıkanlar değil midir? Ee, mesela günümüz yöneticileri seni başıboş bırakıyor mu? Onlardan izinsiz yurt dışına çıkamıyorsun. Onlardan izinsiz çocuğun istediğini okula gönderemiyorsun. Onların hukuk sistemine aykırı bir şekilde çocuğunu yetiştiremiyorsun. Onların hukuk sistemine aykırı bir şekilde doğum bile yaptıramıyorsun. Yani çocuğunun artık Doğumu bile onların hukuk sistemine Uygun olmak zorunda Günümüz yöneticileri otorite bizimdir diyor Otorite sahibi biziz Seni başıboş bırakmayız Peki Allah seni başıboş bırakıyor mu İşte meseleye tamamen bu açıdan yaklaşın arkadaşlar Şimdi bir özetleyelim İnşallah burada biz ne söyledik Biz şunu söyledik arkadaşlar Bir şüphelerin giderilmesi konusunda usul vermemiz gerekiyor Bizim birinci usulümüz Şu olmalı özetliyoruz Onlar bir delil getirdiği zaman Hayır sen meseleye bir dur Delil getirme. Önce bizim getirdiğimiz delilere bir cevap ver. Önce bunu diyeceğiz. Bu bir. İki. E, Feri deliller üzerine durmak yerine kevni deliller üzerine durmak gerekir. Yani hakimiyetin isim ve sıfat ile ilişkisini, hakimiyetin rububiyet ile ilişkisini, hakimiyetin uluhiyet ile ilişkisini ortaya koymanız gerekir. Meseledeki tartışmayı buraya yönlendirmeniz gerekir. Yani meselenin aslını buraya çekmeniz gerekir. Çünkü hakimiyet mefhumu deliller müvacihesince ele alınacak bir mesele değil. Öncelikle fıtri ve kevin olarak ele alınması gereken bir meseledir. Bunu da söyledik. Şimdi üçüncü adımda arkadaşlar muhaliflerimizin getirmiş olduğu delillere baktığımız zaman hemen hemen tamamı müteşabichtir. Muhkem değildir. Müteşabih nedir? Muhkem nedir? Kısaca izah edeyim. Ee, tefsir usulü açısından incelemiyoruz. Muhkem ve müteşabih kavramlarını. Şunu söyleyeyim ben size. Kavramlar ilim dalından ilim dalına Farklılık anlamları farklılık arz eder. Mesela müfret kavramı sarf ilminde başka bir anlamdadır. Nahe ilminde başka bir anlamdadır. İşte muhkem ve müteşabih ifadesi de tefsir usulünde bir anlama gelebildiği gibi hadis usulünde de farklı bir anlama gelebilir. Biz muhkem ile müteşabih ile neyi kastediyoruz onu bir söyleyeyim ben. Muhkem hiçbir farklı manaya çekilmesi mümkün olmayan birden çok delille sabit olan esasa muhkem denir. Birden çok delille sabit olan Esasa muhkem denir Birden çok farklı manaya Çekebilecek müteşabih Benzeşen demektir benzeşen ee, Bu ayetin manası Buraya da benziyor buraya da benziyor Bu ayetin manasını buraya da çekebiliriz, buraya da çekebiliriz. İşte buna da müteşabih denir Arkadaşlar yani Nas'ın direkt olarak göstermediği Birden çok manaya Gelme ihtimali olan şeye müteşabih Nas'ın veya Nas'ların Sabit olarak söylediği asla farklı bir anlama gelmeyecek, herkesin okuduğu zaman anlayabileceği ve herkesin onun üstünde evet bu böyledir diyebileceği deliller bütünleşse muhkem denir. âl suresinin başında hemen ilk sayfasında bahseder. Fi kulubihim zeygun fettebi'una ma teşabeha min ve ve Onlar muhkemi bırakıp müteşabihe. Tabi olurlar der. Arkadaşlar bu ayet Necran Hristiyanlar hakkında inmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. Derler ki senin kitabında bizim akidemizi doğruluyor. İsa ondan bir kelimedir, ondan bir ruhtur. Meryem'e ilka ettiği kelimedir diyor. Biz de bunu söylüyoruz. Bakın ayet hemen almışlar. Kendilerine biz de Allah'tan bir ruh, Allah'ın bir kelimesi olduğunu söylüyoruz. Peki bu meselede muhkem nas nedir? Kul <gül> huvallahu ahad. Allah birdir. Allahu samed samettir. Lem yelid ve lem yulet doğmamış doğrulaş Bakın muhkemi terk ettiler. Müteşabihe sarıldılar. Bunun üzerine bu ayet inmiştir. İşte arkadaşlar muhaliflerimizin delillerin tamamına bakın. Tamam müteşabihtir Biz meseleyi bir kevni ayetlerle ispat ediyoruz. İki Kur'an'dan onlarca ayetle ispat ediyoruz. Adam çıkıp gelip diyor ki sana Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında Yusuf Aleyhisselam e, kralın yanında görev almış. Demek ki kralların yani Allah'ın nedeniyle hükmetmeyen idarede görev almak caizdir. Biz de görev alabiliriz. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kıssasını okuduğunuz zaman evet bu sonucun çıkması doğrudur. Bakıyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'a zindandan çıkıyor. Bir melikin yanına gidiyor. Melik e, İslami bir idare değil. Artık belli. Çünkü bir e, zina veya bir İffetsizlik hadisesi var. Karısı iffetsizlik yaptığı halde onu cezalandırmıyor. Masum birini cezalandırıyor. Burada adaletten bahsetmek mümkün değil. Kralın en azından adil olmadığı belli. Kralın en azından adil olmadığı belli. Adil olsaydı Yusuf Aleyhisselam'ı cezalandırmazdı. Böyle bir kralın yanında oldukça yetkili bir konuma geçiyor Yusuf Aleyhisselam. Delile baktığınız zaman delile baktığınız zaman delil bu çıkıyor. Evet delilden bu çıkıyor. Ama bu muhkem bir delil değildir ki. Siz delile baktınız. Delilden yorum yaptınız. Sizin yaptığınız yorum beni ilgilendirmiyor ki. Sizin yaptığınız yorum beni ilgilendirmiyor. Nas ayet açıkça bunu söylüyorum söylemiyor. Sen ayetten işaret ediyorsun. Sen ayetten sonuç çıkartıyorsun. Ama biz hem kevni olarak meseleyi ispat ettik hem de onlarca ayette Allah subhane ve teala buyurur. Hüküm sadece ona aittir. Bu şu demektir. Hükmün Allah'a ait olması hakimiyetin uluhiyetle ilişkisini ortaya koyuyor. Bak apaçık bir nas apaçık bir nas hakimiyetin uluhiyetle ortaya koyuyor. Bu ne demektir? Hükmü Allah'tan karşısına vermek şirk demektir. Yani bu kadar açık nas varken muhkem naslar varken müteşabihle amel etmek kalplerinde hastalık olanların işleridir. Kalplerinde hastalık olanlar. Mesela Yusuf Aleyhisselam kıssası. Onların getirdiği delillerden bir tanesidir, müteşabih'tir. Hazreti Ömer'in belli bir dönemde hat ee, had cezasını tatbik etmemesi, bazı hadlerde cezayı hırsızlara yönelik hadlerde birkaç defa cezayı tatbik etmemesi müteşabih bir delildir. Mesela Ka'b bin Eşref suyu kasli, ne istersen söyle diyor. Demek ki İslam'a faydalı olmak için ağzımıza geleni söyleyebiliriz. Küfür de olabilir, şirk de olabilir. Bakın bu müteşabih bir delildir. Hatip bin Ebi Beltak kıssası Müteşabih bir delildir. Arkadaşlar dinde deliller muhkem ve müteşabih olarak ikiye ayrılır. Muhkem delillerle bir sonuca ulaşılır. Muhkem delillerle bir sonuca ulaşılır. Müteşabih deliller muhkem delillere muhalefet ediyorsa tevil edilir. Kaide budur. Tekrar ediyoruz. Siz bir sonuca gidecekseniz muhkem naslarla sonuca gidersiniz. Ya da elde gittiğiniz sonuç muhkem naslarla oluşmuşsa kat'i naslarla oluşmuşsa bir veya birden çok delil apaçık bir şekilde muhkem, kat'i bir şekilde bunu ortaya koyuyorsa başka bir delil buna muhalefet etti. Bunu ne yaparsınız? Tevil edersiniz. Bakın size iki tane kavül okuyacağım. İmam Nevevi Şerhül Müslim'de Memma ta huve ya'lem ennehu la ilahe illallah tehelel cenne hadisinin şerhinde ki hadis şudur. Kim la ilahe illallah bilerek ölürse cennete gider. Haza muhtasarun jamiun li mezheb ehli'l fi Diyor ki İmam Nevevi kişi müslüman olarak olursa kesinlikle cennete gidecek. Günahkar da olsa cennete gidecek. Ya cehennemde azabını çektikten sonra cennete gidecek ya da Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın şefkatiyle, Allah'ın dilemesiyle, şefaatçilerin şefatiyle veya nasuh bir tövbe etmesi neticesinde direkt cennete gidecek. Ama kim la ilahe illallah derse cennete gidecek. Bu kesin bir kaydedir diyor. Şimdi kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete giremez diyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Bakın burada bir kayda koyduk. Dedik ki kibir kişidinden çıkarmaz değil mi? Şirk değildir, küfür değildir, büyük günahlardan birisidir Ama kişidinden çıkarmaz. Şimdi biz kayda'yı koyduk. Ne dedik? Mümin olarak ölen, Müslüman olarak ölen herkes cennete gidecek. Şimdi hadiste diyor ki kim böyle böyle yaparsa birçok hadis vardır. Cennetin kokusunu bile alamaz. Kim böyle böyle yaparsa cehennemdedir. Ayet var ki sizde adam öldüren işte ebedi cehennemdedir diye adam öldürmek küfür değildir. Ne yapacağız? İmam Nebevi burada diyor ki biz bu meseleyi yani Müslüman cennete gidecek. Günahkar olsa da cehennemde cezasını çektikten sonra veya hiç cehenneme girmeden kesin cennete gidecek. Biz bunu söyledik ya. Biz bu nazam söyledik dikkat vekat tazaharat edilletü'l-kitab ve sünne ve Kitap sünnetü ümmetin. İtimat edilen alimlerin icması bu qaydayı ortaya koymaktadır. Yani bu qayda bizim nazarımıza muhkemdir. O halde bu qaydaya muhalif deliller gelirse ne yapacağız? Fe iza tqararat hazihi'l-kayide bu kayda karar bulduktan sonra muhkemleştikten sonra humile aleyha cemiu hum aleyha cemiu men min ve gayrihi. bu bapta veya buna benzer baplarda bu bu nas bu muhkem esasa aykırı bütün deliller buna göre yorumlanır bak gördünüz mü biz Kur'an ve sünnetten muhkem karar kılmış bir sonuca gittik bu sonuca aykırı bir hadis geldi. Bu sonuca aykırı bir ayet geldi. Dedi ki kim adam öldürse onun yeri ebedi cehennemdir. E şimdi biz de dedik ki Müslüman olarak cennete girecek. Bu buna göre ne yapılır? Tevil edilir dedik. İşte bu arkadaşlar. fi <gülüyor> Diyor ki eğer bu koyduğumuz kaydıya aykırı bir hadis gelirse... وَجَبَ تَعْوِلُهُ عَلِهَا Onun ne yapılması? Tevili, tevil edilmesi gerekir. Niçin? لِيُجْ مَعَبَّيْنَ نُسُسُ شِرْعِ Şer'i naslar arasında bir uyum olsun. Yani burada ayet ve hadisler var bunu söylüyor. Burada başka bir ayet var bunu söylüyor. O zaman kitapta bir çelişki vardır. Kitapta ne vardır? Bir çelişki vardır manasına gelir. Hayır bu böyle değildir diyor. Biz muhkem naslar ışığında bir meseleyi izah ettiysek getirilen her ayet ve hadisi ona göre tevil ederiz. Şimdi sözü söylemek önemli. İmam Kirhi Hanefilerden ki tabi biraz şey Er Risale diye bir usulü fıkıh şey var. Hanefilerde çok önemlidir. O da diyor ki bizim mezhebimize muhalif ayet ve hadis ya mensuktur ya da evveldir, Tevil edilir diyor. Buna müthiş bir saldırı yapılmış. Yani sizin mezhebiniz ne oluyor ki ayet ve üstünde mi? Sizin mezhebinizin görüşü nedir ki? Sizin mezhebinizin bir sözü Ayet u hadis den daha mı üstündür. Daha mı üstündür? E, bu ne demek gibi bayağı bir eleştiri almış. Hayır doğru yani biz bir meseleyi ele alırken muhkem kat'i naslarla ele alırız. Meseleyi oluşturduktan sonra, meseleyi oluşturduktan sonra bu görüşe göre e, bu görüşe aykırı bir ayet veya hadis gelirse biz bunu tevil ederiz diyor. Şimdi tekrar başa dönelim arkadaşlar. Biz muhaliflerimizin getirmiş olduğu delillerin hemen hemen birçoğu müteşabihtir arkadaşlar. Müteşabihtir. Mesela Kâb-ı Neşref suikasti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâb-ı Neşref'e yapacak Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları bu işi üstleniyor. Ya Resulullah bazı şeyler söyleyebilir miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de söyleyebilirsiniz diyor. Ve gidiyorlar işte Muhammed bizi çok yordu. Şöyledir, böyledir diye sözler söylüyorlar. Muhaliflerimiz buradan şu sonuç çıkartıyor. İslam'ın faydası için kişinin e, küfür sözü, küfür ameli yapması caizdir. Bakın Nas bunu söylemiyor. Tamam Nas'tan bu sonuç çıkabilir. Nas'tan bu sonuç ama bu sonuç müteşabih'tir. Nas açık lafıyla bunu söylemiyor. Bizim burada koymuş olduğumuz hakimiyetin Allah'a ait olmasın. Hakimiyetin Allah'a ait olması, kolun mutlak surette Allah'ın hükmüne boyun eğmesi, kolun mutlak surette Allah'ın indirdiğine hükmetmesi, kolun mutlak surette Allah'ın hükmüne muhakeme olması kesin kat'i naslara sabittir. Siz bir hadisten, bir hadiseden yola çıkarak çıkardığınız sonuçla ne yapamazsınız? Bu nasların tamamını kurban edemezsiniz. O halde siz... Meseleye muhkem naslar ışığında ispat edip müteşabih nazarlara buna göre tevil etmeniz gerekir. Bu da üçüncü adımda. Yani üçüncü adımda. Arkadaşlar muhaliflerimizin getirmiş olduğu e, vakit biraz uzuyor ama biraz sabredin inşallah. E, muhaliflerimizin muhaliflerimizin getirmiş olduğu delillerden bir bazıları da delil olmaya elverişli değildir. Yani Usul açısından incelediğimiz zaman delil değildir. Mesela Habeşkralı Necaşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Habeşkralı Necaşi e, vefat ettikten sonra kardeşiniz Ashame için e, namaz kılın diyor. Onun cenaze namazını kıldırıyor. Sahih bir rivayettir bu. E, Müslümanlar Habeşkralı Necaşi'ye gittiler. Necaşi bulunduğu yerde Allah'ın eline hükmetmiyordu. O halde Allah'ın illa hükmetmemek küfür değildir gibi bir sonuç çıkıyor. İşte mesela hilful fudul meselesi. Önce şu şeyi söyleyeyim. Habeş halini söyleyeyim. Mesela siyerden getiren bir delildir. Siyer dindeki kat'i bir delil değildir. Yani ben Kur'an'dan ve sünnetten bir meseleyi muhkem naslarla ispatlıyorum. Sen siyerden bir rivayet getirin. Çünkü hilful fudul mesela aynısıdır. Hilful fudul aynısıdır. Bu getirilen deliller hem bir taraftan müteşabihtir muhkem değildir. Biz muhkem naslar ışığında bunları tevil ederiz. İki, zaten delil olmaya elverişli şeyler değildir. Bunlar delil olmaya elverişli şeyler değildir. İşte mesela İslam alimleri haccacı tekfir etmediler. Haccaç Allah'ın indiyle hükmetmiyordu. Bu delil mi? İslam alimlerin haccacı tekfir etmemesi nas mı değil? Kur'an'dan bir ayet mi değil? Sünnet mi değil? Sahabeden icmayetli bir kavül mi değil? O halde, o halde yani ee, bu delil değil ki. Bundan dolayı muhaliflerimizle konuşurken Konuşurken şüphelere bakın. Usul anlatıyorum arkadaşlar. Tek tek mesela irca saldırılarına karşı şüphelerin giderilmesi. Orada bunlara tek tek cevap verdim. Yani esastan inceledik. Usulden, usulden de inceledik de. Ama tek tek içeriğine girerek ne yaptık? Cevap verdik orada değil mi? Ha şimdi. Yani şimdi burada usul. Yani size bir usul öğretmeye çalışıyorum. Karşı taraf delil getirdi. Karşı taraf delil getirdi. İşte dedi ki. E, Ahmet bin Hanbel. E, mu'tezi Kur'an mahluktur Diyen alimleri Veya Kur'an mahluktur Diyen yöneticileri muayyen olarak tekfir etmedi ve İbn-i Teymiye Cehmiye'nin avamından olan bazılarını Tekfir etmedi e, Onların yaptığı fiil küfürdü e, Bunların da yaptığı fiil küfür olabilir ama biz tekfir edemeyiz Adam böyle bir delil getirdi Diyeceğiniz şey şudur Ahmet bin Hanbeli'nin kavli veya sözü delil değildir İbn-i sözü ve delil değildir Alimlerin sözü hüccetun bih değildir Hüccetun lehudur Yani alimin sözü bizzat kendisi delil değil Delillendirilmeye muhtaçtır Onu delillendirme, delillendirmen gerekir Bundan dolayı Şüphelere yaklaşırken Şüphelere cevap verirken yapmanız gereken En önemli esaslardan bir tanesi de Gelen şüphenin Gelen delilin Delil, delil olmaya elverişli mi değil mi Buna bakmanız gerekir arkadaşlar Bu da bir başka husus bir başka adım. Beşinci adım arkadaşlar. Getirdikleri bazı deliller ise yoktur. Öyle bir şey yoktur yani. Tahriftir. Uydurmadır. Mesela icma iddiası. Diyor ki adam Allah'ın iddile hükmetmeyenler kafir değildir. İslam ümmeti icma etmiştir. Hayır uydurmadır. Böyle bir şey yoktur yani. Bununla hiç alakası yoktur. Mesela maslahat. Maslahat. İşte kaydı nedir? Maslahatın celbi evladır. Maslahat hangisinde yani iki maslahattan en büyük maslahat hangisindeyse onu tercih ederiz biz. Ya da ehveni şerreyn. İki şerriden hangisi daha az şerriyse biz onu tercih ederiz. Bunlar delil değildir arkadaşlar. Bunlar kavaydı külliyedir. Ve bunların dapları vardır. Kuralları vardır. Bu mesele o kurallar etrafında incelenmesi gerekir. Sen bu meseleyi o kurallar etrafında incelemediğin zaman sen bomboş konuşuyorsun. Boş boş konuşuyorsun demektir. Bundan başka hiçbir şey demek değildir bu. Bundan dolayı ne yapmanız gerekiyor? Getirilen delil. Tahrif midir değil midir? Yani ehvelin i tahrif ediyorlar. Maslahat prensibini ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Ameller niyetlere göredir. Hadisini tahrif ediyorlar. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bakın bir önceki ile bir sonraki ee, maddenin arasındaki fark şu. Bir önceki maddede getirilen delil var. Var öyle bir delil var. Habeş kralın necaşi evet. Haccacın tekfir edilmemesi evet. Alimlerin kavilleri evet var. Ama delil değil ki bunlar. Bunlar delil olmaya elverişli değil. Bir önceki maddede bunu saydık. Şimdiki maddede ise şunu sayıyoruz arkadaşlar. Onların getirdiği delillerin bir kısmı tahriftir, yalandır yani uydurmadır. Öyle bir şey yok. Buraya dikkat edin ve son olarak son olarak bir de onlar bize cevap verirken Mesela hadi gelin tartışalım bize cevap verin. Ben bir dönem birileriyle tartışma yaptım. Cevap verecekleri sadece tek bir konu var. Maide 44 orada İbn Abbas'ın kavlini getirecekler. Ben onu bildiğim için oraya girmiyorum. Adam diyor ki sen Allah'ın ileriyle hükmetmeyler kafirdir ayetini mi okudun diyor. Hayır okumadım diyorum ben. Ben biliyorum hemen İbn Abbas kavlini getirecek işte şunu söyleyecek. Yani 4 saat tartıştık adam 3 saat boyunca. Orada itiraz edebilmek için Hazır bekliyor Sonra ben konuşmanın bir bölümünde dedim ki Allah'ın eline hükmetmeyenler kafirdir Bu böyledir dedim Bak ayeti okunun ayet böyle değil Ya Ben ayet okumadım Konu konuşuyoruz yani Yani Demek istediğim şu onlar Bakın ircanın bütün kitaplarına bakın İrca ehlinin Şüphe ehlinin bütün bize karşı yazdıklarına bakın Bizim iki delilimize cevap verebilmektedirler Bunlardan bir tanesi Maide 44'tür İbn Abbas böyle dedi bir tanesinde fela ve rabbike la yüminun. Onlar iman etmezler. Ya buradaki iman imanı kâmildir. İbn Hacer el böyle dedi. Adamın kitabının ismi şu. Selefin sabit itikadından güncel harici itikatlarına cevaplar. Kendisi selefi ya. E, tamam sen kendin selefisin. İbn Hacer el Niye Şerded'den delil getiriyorsun? Niye Şerded'den delil getiriyorsun? Desen patkalacak. Bakın arkadaşlar, onların bizim getirmiş olduğumuz delillerden sadece ikisi hakkında sözleri var başka hiçbiri yok yani okuyun mesela Şura suresi ayetini okuyun Nisa 59'u okuyun Yusuf 40'ı okuyun Tevbe 31'i hiçbirine verebilecekleri bir cevap yoktur burada şöyle bir üç kağıt var arkadaşlar sanki bizim iki tane delilimiz var bu ikisini iptal ettiği zaman bütün mesele çöküyor bütün sistem bitiyor hayır bu böyle değildir bu böyle değildir. O yüzden buraya dikkat edin. Sadece iki dille cevap veriyor. Ben şunu nasihat ederim. Mayda 40 40'lerde hiç girmeyin. Hiç gerek yok. Yani bizim Allah'ın indirdiği hükmetmenin vücubiyetine, Allah'ın indirdiği hükümetlerinin kafir olduğuna dair o kadar çok delilimiz var ki. Yani güneş bizim delilimiz, yeryüzü bizim delilimiz, ay bizim delilimiz, her şey bizim delilimiz. Buraya hiç girmeye gerek yok. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Daha söyleyecek çok şey var Siz bunların içini dolduracaksınız Bakın ee, Meseleyi usul ve esas açısından incelemek dedik ya Ben meseleyi esastan inceleseydim Size hiçbir zahmet yoktu Ben bir ayeti getirirdim O ayetin ne manaya geldiğini söylerdim O ayetle ilgili kavilleri Getirir anlatır anlatır anlatır Meseleyi bitirirdim Ve sizin o ayeti tekrar araştırmanıza gerek kalmazdı Ben meseleyi usul açısından inceledim Mesela dedim ki Bizim delillerimiz muhkemdir. Bu size şu sorumluluğu bindiriyor. Siz bu konuyla ilgili delillerin hepsini çıkartacaksınız. Hepsini ezberleyeceksiniz. Hepsinin alimlerin kavillerini bulacaksınız. Hepsinin ne yapacaksınız? Ee, i̇stidlal yönlerini ezberleyeceksiniz. Sizin yapmanız gereken bu. Mesela ben dedim ki, Muhkem naslar ışığında, müteşrabih muhkem naslar ışığında incelenir. Bunu düşüneceksiniz dinde başka böyle neler vardır? Dinde bunlar nesi? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor eşine arkadan yaklaşırsa Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Demek ki bu fiil küfür. Kişinin eşine arkadan yaklaşması kişiyi kafir yapar. Peki İslam alimleri buna kafir demiş mi? Dememiş. Niçin? Çünkü şu, şu, şu muhkem naslar bunu ortaya koyuyor. Bu fiilde kastedilen küfür küfranı nimettir. Küfrun ne küfürdür. Yani küfra askardır Küçük küfürdür. Bakın siz bunların içerisini benim getirdiğim bu maddelerin her birinin içerisinde ne yapacaksınız? Siz kendiniz dolduracaksınız. Peki bu kadar yeter olsun inşallah. Önümüzdeki ders önümüzdeki perşembe Allah'ın izniyle muhakeme meselesine gireceğiz. Bu mesele bizim için önemli. Bizim iç dünyamızda bizim iç piyasada bizim iç pazarımızda meydana gelen bir ihtilaf. Ee, Tabi bu ihtilaf artık bir noktadan sonra ihtilaf sahiplerini bizim iç mahallemizde olmanın da dışına itiyor. Bundan dolayı bu meselenin üzerinde biraz daha önemli duracağız. Ee, bu derslerde bugüne kadar olduğu gibi 40 dakika, 45-50 dakika ders yapmak yerine 25-30 dakika meseleyi basit bir şekilde izah edebilme adına 25-30 dakikada meseleyi incelemeye çalışacağız. Ee, muhakeme meselesini hem usul olarak hem de esas olarak inceleyeceğiz inşallah. Allah Subhanahu teala yardımcımız olsun. Hakkı bize hak olarak göstersin ve ona tabi olmakla bizi rızıklandırsın. Batılı bize batıl olarak göstersin. Ondan kaçınmakla bizi rızıklandırsın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.